Hac ve Umre'de yapılacak faziletli ibadetler nelerdir? Bilindiği gibi Hac ve Umre İslam'ın önemli ibadetlerinden birer ibadettir. Ömürde bir defa yapılması Hac'ın her e, gücü yeten e, Müslüman'ın üzerine farz ayındır. Umre'ye gelince umre ibadeti de yapabilecek durumda olan her Müslümanın yapması sünnet olan bir ibadettir. Ömürde her zaman ele geçmesi mümkün olmayan bu fırsatı değerlendirmek için kişinin mescid-i haramın çevresinde bulunduğu süre zarfında hac ve umre ibadetini yaparken lüzumsuz malayani işlerle meşgul olmaktansa gidip Mescid-i Haram'da tullahı bol bol nafile tavaf etmesi orada nafile namaz kılması yorulduğunda oturup Kâbe-i Muazzama'yı seyretmesi tavsiye olunur. Buradan Mescid-i Haram'a giden hac yapmak veya umre yapmak maksadıyla giden kardeşlerimizin orada Kabe'yi nafile olarak tavaf edecekleri yerde kendilerini lüzumsuz yere yorarak fazladan nafile umreler yapmaya yöneldiklerini müşahede etmekteyiz zaman zaman. Ancak Mekke dışından Mescid-i Haram'a giden afaki kimselerin Orada bulundukları süre zarfında Kabe'yi nafile olarak tavaf etmeleri diğer ibadetlerden daha faziletli olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla hac veya umre maksadıyla Mescid-i Haram'ın çevresinde bulunan kimselerin orada fırsat buldukça zamanlarını değerlendirmek amacıyla Kabe-i bol bol nafile olarak tavaf etmeleri veya nafile namaz kılmaları, yorulduklarında ise oturup Kabe-i seyretmeleri tavsiye olunmaktadır.